açık beyin My brain nöro felsefe Söyleyen ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Önce destekçimiz Nesin Hanım'a, Nesin Paşa'yla çok teşekkürlerimizi ileterek başlayalım. E sonra da siz, bir şeyler e, dersin evet. Evet yaşadığımız günlerin ha, sahi, e, Siz o <gülüyor> sarıda oluyorsunuz bendeniz de Evet yaşadığımız günlerin e, mana ve ehemmiyetine binaen e, ve 14 Haziran'da konunun unutulmayacağını da umarak ve temenni ederek Filistinli şair Mahmut Derviş'in <gülüyor> ...dizeleriyle başlatmayı düşünmüştüm. Neuropoetika <gülüyor> olacak? Olabilir. Ölümlerden geliyorum şarkı söyleyerekten. Geliyorum yaşamak için. Bırak ışıldayan bir yara bağışlasın bana sesini. Bırak da kinler büyüsün kafeslerin içinde ektiği. Bırak uzlaşmazlık çıksın ortaya yıkımların doğurduğu. Yaramın üstünde yürümeyi öğretti bana cellatın bıçağı. Yürümeyi hem de yorulmadan yürümeyi, direnmeyi öğretti. Direnmeyi. Efendim? Çeviriyi de söyleyecek misin? Ee, Türkçe yazmadı değil mi Mahmut Tavuş? Yok ben Türkçe bir siteden aldım. Ee, onun için <gülüyor> çeviri konusundaki bilgi yok elimde. Aslında bir Mahmut Tavuş çevirmeni vardır değil mi? Dur şimdi ben de çıkaramayacağım. Hı hı ben bu ee, Mahmutlar bir şey yeni tanıdım <gülüyor> ne yazık ki yani birçok olayda bazı konuların güncelleşmesi nedeniyle dikkatimiz zor yöne doğru gidiyor Ve, bir açıdan da öğrenmenin bir yoludur bu diye e, dengelemeye çalışıyorum bu eksikliği 1941 yılında şu anda İsrail sınırları içinde bulunan Akko kentinin köylerinden Elberia'da doğmuş ve 1948 Arap-İsrail savaşı sırasında köyünün saldırıya uğramasıyla ailesiyle birlikte köyünü terk etmek zorunda kalmıştı şiirleri ve yazıları nedeniyle <gülüyor> bir kez İsrail ordusu tarafından tutuklanmış 70 yılında sürgün edilmiş 2 yıl süreyle birçok Arap ülkesinde dolaşmıştı Şiirleri 20'den fazla dile çevrilen şair, 2003 yılında Uluslararası Nazim Hikmet Şiir Ödülüne de layık görülmüştü. Birçok şiiri Arap mesleciler tarafından beslenen Mahmut Derviş'in adı 2006 Nobel Edebiyat Ödülü adayları arasında da yer almıştı. Derviş, 1982 Eylül'ünde Sabra Şatilla'da yaşananların ardından Beyrut Kasidesini yazmış... ...ve bu kasideyle 1984'te... ...dönemin Sovyetler Birliği'nde Lenin ödülünü almıştı. Mahmut Derviş'in... <gülüyor> şiirler arasında bir... ...Kız Çocuğu... ...Çığlık isimli şiir var ki... Ee, ...bu şiir Gaza ile ilgili bir şiir. <gülüyor> 2006 yılının Haziran ayında... ...yaşanmış gerçek bir olayı anlatıyor. Filistinli bir aile... Gazze'de deniz kıyısında piknik yaparken İsrail savaş gemisinden açılan ateşin hedefi olmuş. Annesi babası beş kardeşini saldırıda kaybeden küçük bir kız çocuğunun sevdiklerinin ardından çaresiz haykırışı ve gözyaşlarını ee, yansıtmıştı. Mahmut Derviş küçük kızın acısını <gülüyor> bu şiirle ölümsüzleşirdi. Ama aynı zamanda kısa bir süre sonra olayı unutan ...ve unutturan medyayı da... ...eneştirmeyi ihmal etmemiştir. Tekrar Merhaba efendim. Bir iç soruşturma yapılmış ve aklanmıştır mı? Çok büyük bir ihtimalle. Bu insanlığın... E, ...karşı konulmaz... E, ...ve hızlı ceryan neden ...unutması üzerine de... ...yine beyin bazında... ...umarım önümüzdeki programlardan birinde bu insanlık belleği konusunda bir konuşma yaparız. Evet yani hani bireysel mekanizmalarda da açıklamak da çok güç değil mi? Yani, şey, e, duygusal olarak yüklü bir takım günlük yaşantı parçaların aslında sağlam e, kaydedilmesi beklenirken nedense tam, toplumsal bellek bu böyle çalışmıyor. Tam, kesinlikle. Tam da üzerinde konuşulacak bir konu aslında. Çünkü bunu doğrulayan o kadar çok örnek var ki. Doğrulamayan örneklerin birkaçına bakıp da neden unutulmamışlar veya insanlık neden unutmamış diye baktığımızda bunların başında da belki de birinci sırada Yahudilerin İkinci Dünya Savaşı'nda uğradığı ee, soykırım. Olayının üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen insanlığın zihninde ve belleğinde hala e, yerini tutmuş olmasını görüyoruz. Ve bunun da geri planına baktığımızda <gülüyor> ben e, çocukluğum sırasında çok fazla sayıda bu konuyla ilgili film gördüğümü, filmlerin temalarının aşağı yukarı birbirini tuttuğunu, yani işte e, aciz ve kötülüğe uğrayan Yahudilerle kötü Almanların e, rol dağılımı içinde insanların zihnine yerleştirildiğini ve bu öykünün aslında hiç unutulmaması gereken bu öykünün de bu sayede yaşamayı sürdürdüğünü gördüm. Bilmem e, bu geri plan tespitime katılır mısın? Yani e, evet peki e, tabi şey işte holocaust e, batılı dillerdeki ismiyle Şoha e, ismi ismiyle e, bir e, yepyeni bir felsefe alanında açıyor değil mi işte bir, bir kötülüğün tarifi o, nihai kötülük, kötülük felsefesi gibi bir e, şeyi doğuruyor evet um, böyle hani o e, muhtemelen o insanlık tarihinde e, bir bir nihai aşama ve bir bir e, sembol e, dolayısıyla unutulması mümkün değil ama hani ondan sonraki e, bunun unutulmaması bütün bu e, gerisindeki medya ve kültür <gülüyor> e, Gayretleri, eforları, manipülasyonları. Onun dışında bir e, sembolizm konuşmalıyız herhalde. Ama e, bir yandan da işte, e, sürekli bir takım e, yaşadığımız sıradan kötülükler e, unutulmaya da kim oluyor gerçekten. Evet. Ya, ve i̇şte Mahmut Derviş'in söz ettiğin e, şiirine vesile olan, Ülküyü hiç hatırlamıyorum. Evet. Değil mi? Unutulmaz bir şey olması lazım buna karşılık. Nasıl düştü? Işte böyle bir aile, bir deniz kenarında e, piknik yapmakta ve bir e, işgalci ordunun e, keyfi bir <gülüyor> askerinin denizden açtığı ateşler, topyekün e, kırılmakta kırılmak da bu unutulması mümkün olmayan bir şey gibi görünüyor bir yandan ama hiç hiçbir şekilde bir bende bir anı kaydı yok. Burada izleyicilerimize ...kendi adıma ufak bir itirafta bulunmak isterim. Şu konuştuklarımızı... ...öncesinde konuşmayı planlamamıştım. Şiir okuyacaktım ve... ...planladığım konuşmaların içine girecektik. Fakat şu anda... ...birbirine bağlanan... ...ee... ...olgular bizi... ...enteresan bir şey içine sokuyor. İnsanlığın belleği, insanlık zihni konusunda... ...ve hiç kesmek istemiyorum bunu. Çünkü başka şeyler de geliyor... ...çağırışım olarak. Eee... Bu şekilde yaşamayan, işte ilk defa duydum veya pek duyduğumu hatırlamıyorum dediğin olayların ötesinde Yahudi soykırımı kadar insanlık tarafından ortak bir şekilde duyulan ve ee, başlangıçta anısı çok canlı olarak yaşatılmaya başlanan örneğin Japonların tepelerine yedikleri iki tane atom bombasının öyküsü ne yazık ki zaman içinde insanlığın daha geri belleğine doğru itilir ve 50-60 yıl sonra sadece Japonların e, kutlandı, e, Japonların andığı bir gün haline dönüşür. Bu atom bombasının atılması ve 250-300 bin insanın bir anda yanması ve on binlerce insanın, belki milyonlara varan insanın e, uzak etkiler nedeniyle kanserden ölmesi gibi gerçek bir insanlık drama haline dönüşen bu olayın <gülüyor> o şekilde insanlık belediğinde yaşadığını pek düşünmüyorum. Evet, yani bu, bunun yorumunu yapabilmek için muhtemelen bir e, politik tarihçiye belki bir sosyoloğa e, ihtiyacımız var. Evet, tuhaf gerçekten. Hani şimdi bu e, um, Hangisi daha büyüktü, hangisi Hı. daha unutulmazdı e, tartışmıyoruz herhalde yok. hiç kuşkusuz. E, işte e, bir nihai kötülüğü, ultimate evil e, de, denilen e, işte, İngilizcedeki durumu tarif ediyor gerçekten Hı. Holocaust Hı. E, ama pek Hadi burada şey mi yapıyor yok bir şey yapmayalım e, bence bizim programımızın e, Çeşnisine ne de iyi gider. İçeriğine de iyi gider. Zaman zaman böyle yoğunlaşmalar yapmak. Ama son olarak yapmaya deneyeceğim şu. Bir fenomen dikkatimi çekti. <gülüyor> Bu e, aslında Freud'den beri biliniyor. E, anıların dönüp insanın yanıltıcı ögeler haline geldikleri. E, ve... Örneğin psikanalist sırasında kişinin yaşadığını söylediği her şeyin zamanında o şekilde yaşanmamış olabileceği hatta kişiler tarafından bunun manipüle edildiği gerçeği çok enteresan bir fenomendir. Ee, anılar her zaman bize gerçeği gerçek şeklinde söylüyor mu? Ee, bu fenomen şu bu Yahudik soykırımının kendi özgeçmişine baktığımızda örneğin Şindler'in listesini <gülüyor> ben öyle bir yere yerleştiriyorum ki değişen dünyanın değişen dünyanın e, eski anlayışların yerine gelen yeni anlayışlarının bir e, yeni bir üretimi olarak değerlendiriyorum. Yani e, zamanın e, bir, bir, bir yerinde o suç işlendikten sonra üzerinden on yıllar geçtikten sonra ki değişen dünya ve toplum bağlamında aslında başından beri bilinen ama sözü bile edilmeyen bir fenomen gündeme gelir. Bu sefer kötülüğü yapanların blok olmadığı ve kötülüğü yapanların hepsinin aynı suçu işlemediği veya kötülük yapanların bir milli veya dini bazda genel olarak anlamayacağına gönderme yapan ve kötü olarak adlandırılan cenahta bazı iyilerin de olduğu ve kurbanlara iyilik yapmaya çalıştıkları ve iyilik yaptıkları aslında fenomeni ortaya çıkar. Bu da yine bizim zihin, toplumsal zihin gelişimi açısından çok ilginç bir fenomen geliyor bana. Hımm. Dur şimdi bunu Nasıl bağlayacaksın abi Biz Bunu şey yapalım Bir müzik arası verelim de bunu Yok, bir daha Vermeyelim diyor ki zamanımız geldi Peki Açık Bey'in programcılarının Aralarındaki Sınırsız demokratik Anlay ...anlayışın bir gereği olarak... E, ...ve de işte teamüller gereği... de ...programın bu, tam ortasına müzikiyi düşünme gibi bir... ...ufak fırçayı yiyerek... ...estağfurullah e, ...estağfurullah değil... De, ben, de, ...bir de düşünme zamanı... E, ...kesinlikle ama olacağım. fazla düşünme zamanı bulamayacaksın... ...çünkü ben şiir okuduğum için... ...kısa süreli bir parça... Tamam, ...koymayı evet. düşündüm... ...elimde... E, ...Tel Veten isimli bir CD var... <gülüyor> Arpist, evet, Şirin, Şirin Pancaroğlu ile perküsyon sanatçısı Yunan muhallemin birlikte kaydettikleri bu CD'den... E, Lehana Tierra Mia, Carlos Gardel'in bir bestesini çalmak istedik. Ne evet, şey de kaldık değil mi? Hmm. Ee, kötülük topyekün bir e, gruba mal edilir mi? E, hayır herhalde tabii çünkü e, ister isteriz e, gelişim bir normatif bir birey yaratıyor o norm ne olursa olsun işte bir bir toplumsal e, tarihi kesitte e, adaptif olacak bir bir, bir vasat tür e, üretiyor i̇şte, e, Bir bebek doğuyor. E, Ana babasını ve daha sonra da e, kurumlaşmış olan eğitim e, çarkına giriyor. E, işte o sırada son derece plastik, son derece şekillenmeye açık bir e, merkez sinir sistemi gelişimi söz konusu bu çevresel etkiler. Öyle şekillendiriyor beyni ve dolayısıyla zihinsel yetenekleri ki mevcut tarihsel kesitte o hangisi ise orada fonksiyona edebilecek, adaptif olabilecek bir, bir birey olsun. Tercihan da anasına babasına benzesin. E tabii ki bir kısım birey şu ya da bu nedenle bu gelişimde optimum ve istenen gelişimi göstermiyor dışında kalıyor. Eh bunlar e, maladaptif oldukları koşulda işte bir e, sosyal adaptasyonu gösteremedikleri koşulda da e, yani en e, kaba e, indirgemesiyle psikopat diyoruz bunlara değil mi? çeşitli psikopatlar var e, tarih boyunca. Nazileri yakın olarak e, psikopatlardan oluşan mı görelim? Hitler bir psikopat mıydı? Hiç zannetmiyorum tanı kriterlerini e, dolduracağını. E, ha, bir, bir, bir grup, başka bir e, azınlık var ki onlar da yine o vasat kalıpları doldurmuyorlar da fena halde yaratıcılar oluyorlar. İşte onlar büyük bilim adamları, büyük sanatçılar, büyük e, evet. toplum önderleri de onlardan çıkıyor. Hani, vasat durumu Çeviren diye düşünelim ama e, bu sınırın iki tarafında kalanlar aslında bir grup muhtemelen bu kötülüğü e, temsil edenler var. Ama e, kötülük denen şeyin hani, hani bireysel e, kötülük ahlakı e, ama onun organize edilmiş biçimi e, politik bizim beyinle doğrudan nasıl anlayacağımızı e, tam kestiremediğim bir şey nazizm kötü elbette ama bütün nazi bireyler kötü mü? Mesela Adolf Eichmann kötü müymüş? Değil mi? Sıradan bir memur bireymiş. Bunun üzerine hani Tel Aviv'deki mahkemesi sonrası anlarız ki daha doğrusu Hanna Arendt'in o güzelim deyimiyle kötülüğün Bananitesi değil, değil, banality of evil gibi bir, bir şey yazar Adolf Eichmann. Aslında psikopat falan değil, son derece de obsesif, işine gücüne son derece de bağlı bir, bir alt düzey bir memurdur. Bütün derdi de Auschwitz'in aslında, Auschwitz'e kadar kaç tane toplama kampının efektif bir şekilde çalışması, Yahudi deportasyonlarının sıkıntıya yer vermeden bir an önce... ...yarlarına ulaşmasının... Bir, ...bir memurudur sadece. Evet, evet. ilginç <gülüyor> Birkaç ilginç örnek daha var. Ben... E, ...İspanyolu İç Savaşı'nın... ...insanlık zihnindeki... E, ...yer ediş... ...ve hatırlanma biçimini de... ...çok e, sorunlu... ...görüyorum. Ki o dönemin... ...ve ondan sonraki on yılların... ...çok anlam taşıyan ve uluslararası bir dayanışmaya konu olan insanlık idealleri uğrunda insanların hiç tanımadıkları bir ülkeye gidip bir ülkü uğruna savaşmalarının sembolü olan bu savaş uluslararası tokayla mı? Evet. Kesinlikle bence hak ettiği yeri insanlık zihninde Bulmuş değil ve bunu da her, her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Öbür fenomene bir örnek olarak şimdi aklıma geldi düşünürken bu Obama'nın... Son... Dur şimdi Gazze seferini e, uluslararası Tugaylara mı uluslararası Tugaylara mı benzeteceksin yoksa şimdi? E, niye benzetmeyeyim? Yani Gazze seferinin e, insanlık zihninde bırakacağı etkiler... Ee, muhtemelen geçen zamanla birlikte karşıt gayretlerin yardımıyla da ve dünya konjöktürünün de e, yardımıyla silikleşecek. Farklı faktörler çıkacak. Nitekim daha çıkacak derken bile, çıktı bile. Yani e, daha olayın üzerinden 72 saat geçmeden <gülüyor> e, görüntüyü bulandırmak için e, bir cephenin ortaya çıktığını söyleyebiliriz dünyada ve bunun Türkiye bir ayağı olduğunu söyleyebiliriz. Bu bütün bunları aslında konuşmamız anılar konusunda söylediğimiz gibi insanlık zihni ve belleğinin ne kadar fazi ne kadar bulanık ve yönlendirilebilir bir bellek olduğunu belki örneklemek için. Dur şimdi bir şey söylüyorsun bir program tasarısı da sunuyorsun aslında Oğuz abi şimdi. Çok iyi bir açıklamam yok. Şeyi açıklayabilirim gayet iyiydi. Eminim ikimiz birden yaparız bunu. Bir birey e, hangi güdülenmelerle e, bir anı parçasını sağlam biçimde saklar. E, hangi yaşantı parçaları ise e, saklanmayacaktır. Muhtemelen kaybolacaktır. E, işte e, naçizane sen de ben de. Bunun eksperleriyiz diyelim değil mi şimdi? Bunu önceden kestirmek mümkün ama doğrusu hangi toplumsal olayın toplum belleğinde yer edip hangisinin silineceğini bir, bir şey dışında nasıl diyeyim bir bir öngörü, sağduyu dışında e, böyle bir ekspertizle söylemem mümkün değilmiş gibi geliyor. Evet tabii. O zaman e, bu bunu söyleyebilecek bir uzmanla karşılıklı tartışacağımız bir program dizisi e, öneriyorsun acaba? <gülüyor> hayır ben aslında e, niye hayır yapalım? Hani, şöyle yani mutlaka evet ama şu ana kadar ettiğimiz laflarla bizim de ee, pek azım sanmayacak bir iş yaptığımız ve yapmakta olduğumuz kanaatindeyim. Yani bunu mutlaka formel bir uzmanlık süzgecinden geçirmek, acaba gönlümüzden gelen ve e, geldiği gibi ifade edilen şeyleri belli sınırlar içine sokmaz mı? Eh, yani bir, bir, benimkisi bir olağanüstü tevazu gösterisi değildi aslında. Sadece e, bu toplumsal bellekteki mekanizmaları Bireysel bellekteki mekanizmalar tarzı bir e, analojiyle kurmam güç oluyor. Şimdi düşünüyorum sen söyledikçe mesela. Çok enteresan örnekler var. Bunlar da beyin bağlamında tartışılabilecek şeyler ama beyin statik bir şey değil. Hep bunların ortasında olan bir şey. Sözü ne ediyordum? Obama'nın son 24 Nisan e, konuşmasında bu işin tarihinde bir ilk olarak mazlumları ve mağdurları koruyan Türk ailelerine de teşekkür etmiş olması başlı başına bir fenomen. Bu fenomenin bir yanı Obama'nın kim olduğuyla tabii bağlı olan bir şey. Onun dünya görüşüyle bağlı olan bir şey. Ama aynı zamanda öbür yanında biraz önceden beri konuştuğumuz fenomenle ilişkili gibi geliyor. Yani değişen dünya artık suçu ve suçluyu ve suça uğrayan mazlumu değerlendirirken birey bazına doğru veya grup bazına doğru kayarak bir ayrıştırma içine giriyor. Yani içinde bulunduğumuz tarih döneminin bir özelliği gibi geliyor bana bu. Yani geçmişte düşünürseler bile ifade edilmeyen, ifade edilmeleri ve belki de düşünülmeyecek olan şeylerin artık insanlık zihninin ifade edilmesi gerekli unsurları haline, gelmesi. Bir çeşit zihin demokratizasyonu gibi belki bir şeydir bu. Hmm. Yani e, şimdi Obama'nın yaptıkları bu olay üzerine aklıma <gülüyor> geliyor da Obama iyi bir örnek midir? Yani ne dediğine anlamaya ve katılmaya gayret evet. ediyorum ama e, muhtemelen bu e, hani bütün o ...ilk konuşmasıyla başkanlık... ...aldığı ilk konuşmasıyla yarattığı... ...benim bile gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Evet. Ee, neydi o cümle? Ee, We can make it miydi? Yoksa... Hmm, ...öyle bir şeydi değil mi? Hani işte böyle, böyle bir... ...bir... ...yeni Amerikan başkanından... Evet. ...umulmadık bir kolektivite ...anonsu... ...bizde heyecan uyandırıyor. Evet. Ve şimdi gördüğüm o olağanüstü sümsük, ürkek e, tavır e, bununla bir... Evet şimdi şey hadi bir, bir yerde bitirelim. E, eli, bu karşılıklı etkileşimlerden doğar. E, eli biraz hızlanmamızı Tabii, istiyor. Değilim. Belki gelecek haftaki... E, gelecek haftaki... E, Şeye, muhtevaya biraz bundan katarız. Belki evet. tam, tamamen evet. e, değişiriz. İşte birazcık e, sosyal bellekle, şahsi bellek e, hmm. benzerlik ve ay aykırılıklarına girmeye çalıştık. Sadece zaten, zaten bunun üzerinde daha durulması ve devam edilmesi gereken bir konu e, olduğunu gözünlükle, düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. benim bu haftalık bu kadar. Hoşçakalınız. Açık Beyin Nörofelsefe, nöroekonomi, nöropolitika, nörosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz da ve Hakan Gürbüz.